كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه ولما يأتهم تأويله كذالك كذب الذين من قبلهم فانظر كيف كان عاقبة الظالمين ومنهم من يؤمن به ومنهم من لا يؤمن به bu kemu bil müdi sabak Allahu azayım ve Bell resullü nebi ylkeri Allah'ım ve ekrimle fehmen nebi yin ve hafza'l murselin ve ilhama malaiketil mukarabi amin ve qala'n-nebi sallallahu taala aleyhi ve sellem لَا تَاعَتَ لِمَخْلُوكُ ف۪ي مَاصِيَّةِ اللّٰهِ تَعَالَى صَدَكَ رَسُولُ اللّٰهِ ف۪ي مَا قَالَ اَوْ كَمَا قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى الله تعالى عليه وسلم. <coughs> Aziz ve muhterem cemaati i Müslümin Zaman zaman Hatırlatmak lüzumunu hissediyorum Epeyce bir zamandan beri Bu cami-i şerifte Cuma günleri yaptığımız Derslerimizi Sureyi Yunus'a tahsis ettik. Kur'an-ı Kerim'in 114 suresinden birisi olan bu Sureyi Celile'nin ayetlerini sırasıyla okuyoruz. Yani benim bu kürsüden dile getirdiğim, getirebildiğim kadarıyla ne kadar gücüm varsa Emin olasınız ki Allah'ın kitabındaki beyanlar bunlar. Eğer bir itiraz söz konusuysa aklınızın mantığınızın almadığı bir şeyle karşı karşıya geliyorsanız burayı çözemiyorum, burayı halledemiyorum diyorsanız yani bir itirazınız varsa o itirazın merciği ben değil. bu itirazınızı nasıl yaparsınız ne zaman yaparsınız bilmiyorum ama doğrudan doğruya Allah'a yapacaksınız niye böyle hükümler koyuyorsun niye böyle ürkütücü işler yapıyorsun oraya soracaksınız yani sizin kadar aciz Belki sizden daha aciz olan bir insana itirazda bulunmanın hiçbir faydası yok. Çünkü bu işin mercii ben değilim. Yani Kur'an'ı takip ediyoruz. Kur'an'daki ayetleri ifade etmeye, dile getirmeye çalışıyoruz. Siz beni değil Kur'an'ı dinliyorsunuz. Televizyon bir alettir. Radyo bir alettir nakildir bunlar içinde bir başkası konuşuyor ses bir başkasının o aletten duydun diye öfkelenip radyoyu yere vursa, televizyonu parçalasan bunun mantığı yok konuşan başkası çünkü bizim de işimiz Allah'ın kelamını nakletmekten başka bir şey değil eğer doğru nakledebilirsek eslaf'a dayanarak, cumhur-i dayanarak, ehli sünnet'e dayanarak doğru nakil yapabilirsek bizim başarımız bu olur. Ama nakildir netice itibariyle karşı koymak, itiraz etmek benimle alakalı değil. Bunları bir şeyler için söylüyorum. Yani illa niye hoca bunları tekrarlar diye kendi üzerinize de almayın. Ama mutlaka aramızda bu sözleri üzerine alması gerekenler var. Onlar nasıl yapacaklarsa, nasıl rapor edeceklerse öyle yapsınlar ama. Benim dediklerimi yazacaklar. Geçen dersimizde Kur'an'la ilgili zaten Yunus sureyi celilesinde ağırlıkta iki şey var. Çok şey var da bu iki şey etrafında dönüyor bütün mesele. Birisi Mekkeliler çıkıp diyorlar ki Muhammed, sallallahu aleyhi ve sellem, Ebu Talib'in yetimidir diyorlar. O öyle biliniyor. Çünkü doğumundan iki ay önce, dünyaya gelişinden iki ay önce, iki ay önce babasını kaybetti Peygamberimiz. Babasını tanımıyor. Babası Abdullah ama öz amcası, anne baba bir öz kardeş, bir Abdullah ile Ebu Talip, öz amcasına kavuştu. O da bir baba demektir. Annesini altı yaşındayken kaybetti. Altı yaşında kaybetti ama altı yaşına kadar annesinin yanında da kalmadı. 4 yaşına kadar süt annesi Halime'nin yanındaydı zaten. Mekke'nin havası yeni doğan çocuklara elverişli olmadığı için temiz havası olan yerlere gönderiliyor yeni doğan çocuklar ve bir süt anne bunları büyütüyor. Halime-tü Sadiye Ben-i Sad kabilesine mensup Hazreti Halime 4 yaşına kadar büyüttü. Vermek istemedi. Çünkü peygamberimizin gidişiyle büyük bir bereket gitti o eve. Sağ olmayan hayvanlar sağladı. Bolluk doldu taştı. Vermek istemiyor annesi ama öz annesi istiyor çocuğun. İki sene kaldı Hazreti Amine'nin yanında. Medine'deki akrabalarını ziyarete giderken Mekke ile Medine arasında Ebuva denilen köyde Hazreti Amin'e vefat etti. Ana da yok, baba da yok. Onu amcası büyüttüğü için sekiz yaşından sonra, altı yaşından sekiz yaşına kadar da dedesi Abdülmuttalip'e intikal etti. Sekiz yaşındayken dedesini kaybetti. Yirmi beş yaşına kadar amcası Ebu Talip'le kaldı. Mekkeliler ona böyle bir lakap taktılar. Ebu Talib'in yetimi. Yani Ebu Talib'in himayesinde olan yetim Muhammed. Bir türlü Mekkeli'nin çözemediği iş, hazmedemediği, akıl erdiremediği iş. Canım bu peygamberlik, peygamberlik işi kala kala Ebu Talib'in yetimi Muhammed'e mi kaldı diyorlar. Buradan nasıl bir rol oynandı? Niye böyle bir tercih yapıldı? Allah nasıl böyle eksik bir iş yapar diyorlar. Haşa. Bunu hazmedemiyorlar. Surenin başında اَكَانَ لِنَّاسِ عَجَبًا en اَوْحَيْنَا اِلٰى رَجُلٍ minhum diye başladık hani. Yani kendilerinden bir kişiye Allahu u Zülcelal'in bazı şeyleri vahyetmiş olması, bildirmiş olması insanlara niçin hayret veriyor diyor Cenab-ı Hak? Yani bunun hayret edilecek tarafı neresi? Allah kullarından birisini seçiyor, ona peygamberlik veriyor ve emirlerini, yasaklarını ona ediyor Bunu niçin hazmedemezsiniz diyor Cenab-ı Hak? Kalkıyor, kendi sıfatlarını uzun uzun anlatıyor. Onu Peygamber seçen, ona vahyi gönderen, işte Rabbiniz Allah benim diyor. Ben de buyum diyor. Bu sıfatlarım da ortadayım. Tamam sen Allahsın, böyle büyüksün ama bu bu yamuk işi nasıl yaptın diyorlar yine. Mekkeli söylüyor bunu. İlk söyleyen Mekkeli. Ama Mekkeliyi takiben asırlar boyunca herkes bunu söylüyor. Şimdi İstanbullu bunu söylüyor. Şimdi Mahmut Paşa'lı bunu söylüyor. Şimdi Ankaralı bunu söylüyor. Şimdi bilmem kim, hangi beldede yaşayan bunu söylüyor. Tartışılan bu. Neden? Çünkü insanların ölçüleri var. İnsanlar diyorlar ki peygamber olacak kişide iki önemli özellik olmalı. Arapların peygamber Tayininde, takdirinde ölçüleri bir de çok zengin olmalı. Servet dolmalı, taşmalı. E bu fakir, yetim bir çocuk. Bakalı, levanüz zilahad el Kur'an, ala recülün minelkar yeteğini azır. Bir başka ayet Kur'an'da dediler ki keşke bu Kur'an. İki beldede yaşayan bu iki büyük zenginden birisine inmiş olsaydı Taifli büyük bir zengin var. Bir de emekkeli, yani peygamberlik bu iki ayrı şehirde yaşayan bu iki zenginden birine yakışırdı diyorlar. E niye bunlar peygamber olmamış? Yani şimdi Türkiye'ye bir peygamberlik gelse kime vereceksiniz siz bunu şimdi? Siz kime verirsiniz bu peygamberliği? Tanıdığınız zenginler var. Benim isimlerini söylememe gerek yok. Bugünkünün kafası neyse o günkünün kafasıdır. Aa, onu söyledi diyor bunu? O doğru söyler. Birisini sıkıştırıyorum. Diyorum ki, niçin kadın çalıştırıyorsun sen arkadaş? Çocuk diyor bunlar. Nasıl çocuk? 18 yaşında diyor. Yani onu çocuk sayıyor hiçbir çare bulamadı da ne söylediyse olmadı en son dedi ki bana ama bana bayilik veren firma beni mecbur ediyor dedi e sen onun kulu musun ya seni yaratan yaşatan aksini istiyor senden sana bayilik verene böyle itaat ediyorsun da seni yaratana niçin itaat etmiyorsun sen yani o kadar basit o onlar bilir efendim. Onlar ne derse onlar hüküm koyar. Zaten kanunları da onlar yaptırıyorlar. Kanunları da onlar yaptırıyorlar. Zirveye onlar hükmediyorlar. İkincisi de onun çocukları kalabalık olmalı. Araplarda bu çok önemli bir şey. Ve qalu ekseru emvalen ve evladı. Diyorlar ki biz hem servet bakımından senden daha fazla bir servete sahibiz hem de evladımız çocuklarımız sayısı sayı fazla yani onu biraz daha genişleteceksiniz evlat çokluğu yani bizim gençliğimiz var demek istiyorlar hani bugün ikide bir gençlik böyle istiyor gençlik şöyle düşünüyor gençlik şöyle yapmak istiyor kendi eğitim müesseselerini aldıkları, kendi zihniyetlerini, düşüncelerini aşıladıkları gençlikleriyle övünüyorlar. Onun dışında kalan, onlar gibi inanmayan, onlar gibi düşünmeyen gençler, insan bile sayılmaz. Değil hakları olsun, onlar insan bile saymazlar ve onu her kapıdan giriş verirler. Kur'an bunun üzerinde duruyor. Bir peygamberimizi hazmedemediler, iki ona yinen Kur'anı hazmedemiyorlar bir türlü. Niye yani? Bu nasıl bir kitaptır? Bu bizim meşhebimize uymaz, mez mezhebimize uymaz. Hatta o kadar anormal tekliflerde bulundular ki, Araf suresinde var ve kalülenüminelek dediler ki. Ey Muhammed, asla sana inanmayacağız. Sana inanmayacağız diyorlar. Hatta nükte misl-ma'utiye resulullah. Allah'ın peygamberlerine verilenin aynısı. Her peygambere gelen bize de gelmedik, inanmıyoruz. Niye yani Cebrail yoruluyor mu diyorlar? Sana geliyor, bana da uğrasın diyor ya. Herkes vahiy meleğini bekliyor. Vahiy bekliyor. Cebrail tek tek dolaşacak. Getirdiği ayeti peygamberi okuduğu gibi ona da okuyacak. Şöyle yap böyle yap diyecek. Peygambere inanmayacak. O gelene inanacak. Allah ısrar ediyor. Benim peygamberime inanacaksınız? Benim elçimi kabul edeceksiniz. Senin elçini tanımam diyor ya o senin elçine neler geliyorsa o elçine bilgi getiren o melek bana da gelsin diyor. Öyle mi? Vallahi bugünkü kafa aynıdır yani. Bu nereden çıkıyor ortaya? Mesela onu şöyle ifade ediyorlar. Bir şey anlatıyorsunuz bir hüküm naklediyorsun. Bu Kur'an'da var mı diyor? E sen olup olmadığını nereden biliyorsun? Var desem ne ifade edecek sana? Yok desem ne ifade edecek? Arapça bilmezsin. Kur'an üzerinde hiçbir bilgin yok senin. Kur'an'da olmayan bir şey var diye göstersem, nereden anlayacaksın sen bunu? Yok göstersem nereden anlayacaksın sen bunu? Ama o niçin biliyor musun? İnanmamak için bu yollara başvuruyor. İnanmayacak da ona bir kılıf uydurması lazım, bir gerekçe bulması lazım. İşte geçen dersimizde Kur'an'la ilgili ayetleri okuduk. Yine onlar devam ediyor. Cenab-ı Hak soruyor em yekulu neftera sordu. Yoksa diyor Cenab-ı Hak yoksa bu mehkeliler bu putperestler bu Kur'an'ı Muhammed uydurdu mu diyorlar. Muhammed'in bu bir iftirasıdır. Allah'ın böyle bir kitabı yoktur. Allah'u Zülcelal böyle bir kitap indirmemiştir, göndermemiştir. Onun kendisi mi bunu uyduruyor yoksa? Böyle mi diyorlar diyor Cenab-ı Hak? O biliyor kiminle söylediğini. Onların sözlerini onlara ifade ediyorlar. Öyle mi iddia ediyorlar? Hayır. İddia de bu. Tam tersine diyor Cenab-ı Hak. Aksine... Belki de bu bimalem yuhiyetu bilmeyi. Yani ilimleriyle ihata edemedikleri, kavrayamadıkları, tamamen bilemedikleri, anlayamadıkları, kavrayamadıkları bir şeyi inkar ediyor bunlar. Yani zannet ki inkara kalkışırken, inkara kalkışırken anladılar da inkar ettiler öyle bir şey yok evet yani delil yetersizliği yok inanmaları için yetecek kadar delil var fakat o delili savsaklıyor bu o deliyle inanmak istemiyorum bunlar diyor Cenab-ı Hak kavrayamadıkları bilgileriyle kuşatamadıkları ihata edemedikleri bir şeyi yalanlamış oluyorlar şimdi çıkıyor birisi Efendim biz çağdaşız, evet ne olmuş çağdaş olduğunda artık bu çağdışı kitapla bu işler yürümez yahu senin çağın ne? Kur'an ne söylüyor, ne üzerinde duruyor sen bilerek mi konuşuyorsun? Yok değil Kur'an'ı bilmek Kur'an'ı bilmek şu kitabı getirin adamın eliniz sıkıştırın, işte karşı koyduğun, itiraz ettiğin Kur'an bu vallahi doğru tutmasını bilmeyecek. Hani şöyle satırların bir doğru okunuş şekli var değil mi? Yazı ters durur, şöyle durur. Doğru tutmasını dahi bilmeyen bu derece cahil birisi ama rütbe arşa dayanmış. Mevki makam arşa dayanmış. Kur'an'ı dahi doğru tutmasını bilmeyen adam bunu inkara kalmış. Ve milyonlarca kişi de onun makamına, rütbesine bakarak aa bak büyükler de böyle diyorlar o da inkara kalkışıyor onları taklide işte asıl yanıldığımız can alıcı noktalardan birisi bu ben size ki bunlar o kadar cahil ki o kadar cahil ki herhangi bir yerde herhangi bir yerde birleşelim bir namaz kılmak lüzumunu hissedelim diyelim ki beyefendi yani bir faninin erişebileceği rütbenin en sonuna gelmiş bulunuyorsun buradan ötesi mezar var artık buradan öte sana bir rütbe kalmadı en son rütbeye geldin sen dolu bir adamsın dolu bir ömür yaşadın bir kâhmet getir de bir kılalım ya bu bir kâhmet getiremeyecek kadar bir subhaneke okuyamayacak kadar cahil bir adam. Ya, devlet başkanı olmuş ne olacak sana? Bilmem nerede ne olmuş ne olacak? Bu derece cahil bu adamlar. Ve siz bunların beyanlarına bakıyorsunuz, Allah'ın beyanını beğenmiyor, onun beyanına bakıyor. Hiç olacak şey mi bu? Neyi yalanlıyor bunlar diyor Cenab-ı Hak? Kavrayamadıkları bir şeyi yalanlıyorlar hani bilerek reddetse biliyor okumuştur incelemiştir kendine göre filan milyonlarca kişi körü körüne inkar milyonlarca kişi ama körü körüne inkar bildiğinden filan değil anladığından filan değil ne anlamak niyetindedir ne anlama gücündedir ne de anlamak gayreti içindedir hiçbir şey yok. öyle dediler Büyüklerden birisi şunu anlatırdı örnek olarak. Çocuklar kendi aralarında oyun oynarlar. Bazı açık göz çocuklar o safları kandıracaklar. Tembih ederler şöyle parmaklarını kulaklarına tıka. Hiç duymayacak şekilde ses almayacak şekilde iyice tıka kulaklarını. E, ben ne sorarsam sen diye cevap vereceksin. Şimdi çocuk tıkıyor kulaklarını. Bir şey yaptığını zannediyor. Efendim işte onun anasına küfrediyor. Onu kim yaptı? Sen. Onu kim yaptı? Sen. İşte bu millet böyledir. Kulaklarını hakka tıkamış. Birileri bunlara şu işi kim yaptı? Sen. Şu işi kim yaptı? Sen. Şu işi. Bu kadar cahil olmaya ne lüzum var ya? Siz medeni bir dünyada yaşıyorsunuz iş sahibi insanlarsınız efendim görüşü olan insanlarsınız ama bu din konusunda niye bu kadar dar kafalıyız ben bunu anlamıyorum efendim reçete reçete alacak sen reçete yazdırmak için hiç mimarlara başvurduğun oldu mu bu da üniversite mezunudur bu da yüksek tahsirlidir canım bilir bir şeyler bana birkaç ilaç yazsın diye hiç mimara gittiğin oldu mu benim arsam var, inşaat yapmak istiyorum. Efendim şöyle yapacağım, böyle yapacağım. E doktor da yüksek tahsillidir. Doktor bey bana şurada bir proje çiz diye. Hiç başvurduğun oldu mu? Gidiyor bir inşaat mühendisinden dinin en ciddi hükümleri hakkında beyan alıyor. Şimdi çıkmış mesela birisi diyor ki bu yetim çocukları evlat edinin diyorlar televizyonlarda duyuyorsunuz ya Depremde annesi kaybolmuş babası kaybolmuş sahipsiz ama yutturuyor şimdi burada İslam dininde evlatlık müessesesi yok. ne demek yok yoktur demek şu bu evlat edindiğin yabancıya ait bir çocuk Plan efendinin kızı Plan efendinin oğlu senin oğlun değil, karının bir şeyi değil, mahremlerinizden birisi değil. Yabancı bir çocuk himaye ediyorsun. O bir erkekse o evdeki evlat edinen kişi o erkek. Evlat edindiği çocuk kızsa o kızla evlenebilir. Onun çocuğu değil ki. Sen iddia ediyorsun bunu ya. Bunu ben evlat edindim. Senin evlat edindim demenle o senin evladın. Olmaz. Olmaz. Yani İslam hukukunda, İslam nizamında böyle bir şey yok. Ama bu şu demek değil. Bunları himaye etmeyin. Bu gariplere sahip çıkmayın. Ellerinden tutmayın. Onu demek istemiyorum. Ama yaş geldi mi çaresini bulacaksın. Eğer bir erkekse bu annem dediği kadınla evlenebilir o. anası değil mi? Kur'an'da Ahzab suresinde Zalikum kavlukum bi'efahikum Bu sizin kendi ağızlarınızla iddia ettiğiniz bir şeydir. Yani benim çocuğumdur sen diyorsun canım. Yaratılışta senin çocuğun olarak yaratılmadı o. Ama şimdi bu arada bu hüküm geçiyor. Evlat edinmeler filan o dümdüz gidiyor derdim şu bu millet Kur'an'ı işe karıştırmaz sünneti işe karıştırmaz yaşadığı olayları çözerken Kur'an ve sünnet bundan ne anlar diyeceğim yolda gezen kız başı açık kız depremle benim başımın açıklığının ne alakası var bir bağı kuramıyor ilgililer de kurmuyor Kurması için yardımcı olmuyor ona, o da böyle silmece götürüyormuş. Şimdi mesela Yine Bakanlık, yani güzel bir davranış, Çalışma Bakanlığı şimdi kardeş aile müessesesini geliştiriyor. Hakikaten bunun örneği var İslam'da da, şöyle var. Mekke'den bir kısım Müslümanlar Medine'ye hicret ettiler. Hicret etti ama biraz doğru getirin bu işi Hicret etti O hicret eden Müslüman Mekke'den Medine'ye göç eden Müslüman Her şeyini bırakarak gitti Eşini de bıraktı Aşını da bıraktı işini de bıraktı Bir şey kalmadı Böyle çıl çıplak Olduğu gibi Bir çıplak vücuduyla Medine'ye ulaştı Ne evi var ne işi var, ne yiyecek bir şey var. Tamamen böyle imkansızlık içinde. Her şeyini kaybetmiş. Niye kaybediyor? Ona her şeyini veren Allah dedi ki bunları bırakıp gideceksin. O kadar. Mekke'yi terk edeceksin. Hicret edeceksin. E dur düşüneyim bir şey. Yok böyle bir şey. Geri dönmeyeceksin. Buradan gideceksin diyor. Şimdi bize bir emir gelse, hicret etmeniz isteniyor dense bize. Efendim alacaklılara bir tembih edeyim boşlara bir söyleyeyim hanıma bir telefon yok böyle buradan gideceksin burada sahabeyle boy ölçüşüyoruz onlara zaman zaman dil uzatıyoruz beğenmiyoruz onları bir yap bakayım onun yaptığına işte o buradan gidiyor bilgiyi aldığı haberi aldığı yerden yola çıkıyor gittiler Medine'ye bir şey yok ama Medine'de bir kısım Müslümanlar var Ensar Bunlar muhacirdir Medine'nin yerlisi olanlar ensardır Onlar ardına kadar Kucaklarını açtılar Ve lezine avev Ve nesar Onlar Gelenleri hem barındırdılar Hem de Onlara yardım ettiler Her türlü yardım yaptılar Ama Şimdi şöyle düşünün Bir aileyi aldınız yanınıza aldığınız ailenin evlenme çağına gelmiş bir kızı var evlenme çağına gelmiş bir oğlu var senin de evlenme çağında bir oğlun var bir kızım var bu yabancıları nasıl birleştireceksiniz bunlar depremden önce birbirine yabancıydılar deprem yasağı mı kaldırdı ortada? bunu ölçülü yapmak lazım yani bir aileyi kardeşlerine bilirim, ona her türlü yardımımı ulaştırabilirim, her türlü desteği verebilirim ama onu karımın yanına, kızımın yanına, oğlumun yanına alırım demek değil. Yani böyle bir oldu bittiye getirip de İslam'ın hükümlerinde rencide etmeyelim. Eh, Mekkeden giden muhaciri Medine'li ensar nasıl barına bastı? Her türlü fedakarlığı yaptıysa ben de yapabilirim. Ama İslam'ın koyduğu ölçüleri rencide etmemek, sarsmamak şartıyla. Bunun altında ne var? Biraz bilgisizlik, biraz inkar. Mühimsemiyor, boşver diyor canım. Şimdi bu şartlar içinde öylesini aramaya gerek yok ki. Bu şartlar içinde aramazsam bu şartlar kötüye gider. Zaten aranmadığı için bu şartları yaşıyoruz biz. Allah'ın dinini normal zamanlar içinde, genişlik içinde, imkanlar içinde yaşamadığımız için zaten uyanmak üzere bu musibete hedef olduk. E yine aynı kafayı güdersen, eski tas eski hamam dersen o bir şamarı vuran ikinci şamarı da vurur. O yorulmadı. O yorulmadı. Bir şamar daha atar sana. Bir iki şehri daha batırır. On tane şehri batırır. Bir ülkeyi batırır. Kim soracak ki? Ne yapıyorsun sen? Nedir bu taşkınlığın? Kim soracak bunu? ya? Kimse soramaz. Yanlış yapıyoruz. Yani bu arada Müslümanların inancı sarsılıyor ciddi şekilde. Niye bu adamlar inkar eder? Niye inkar eder? Çünkü ilimleri inkar ettikleri şeyi kavramış değil yani bilgileri ulaşmıyor e ulaşmadığı için mazur değil mi bunlar niye mazur olsun can? şeytana kul olmayı düşünüyor bu şerefsiz çocuk şeytana tapınmayı düşünüyor da niye Allah'a tapınmayı düşünmüyor ama ben söyleyeyim her fitnenin temelinde Yahudi var mutlaka bunun kurucuları Yahudilerdir. Bak bu yakında sırıtacak. <gülüyor> bu şekil değiştiriyor. Aynı zihniyet. Aynı zihniyet efendim bayatlıyor şimdi masonluk mesela. Rotaryen adını aldı. Rotaryenler oldular. Lyonesler oldular. Üçten bilmem Yükseltme cemiyeti oldu. Farmason oldu. Zihniyet aynı. Dünyada bir Yahudi hakimiyeti kurmak dinsiz ve Allahsız bir toplum meydana getirmek Allah'tan dünyanın idaresini Allah'tan devir teslim olmak bu Yahudinin eski 5000 bin sene eskiye dayanan bir emeli ama eskidi bu e yeni bir isimle çıkması lazım cazip bir şey ha ne oldu şeytana tapınanlar varmış şeytana tapınanlar bugün çıkmadı ki ortaya Hazreti Adem'den beri şeytana uyanlar, şeytanı e, mabut kabul edenler, şeytana itaat edenler sayısız. Ya bu şimdi çıkmadı ki bunun cazibesi neresinde? Ha, herhalde kedi eti yiyorlar. Kediyi kurban ediyorlar. Efendim masum yani ölüm cezasını hak etmemiş insanları ölüme mahkum ediyorlar. Bunun cazibesi burada mı? Bunu büyütecekler bazı insanları mahvetmek için silah olarak kullanacaklar. Kim öldürdü? O şeytana tapınanlar. Onlar diyecekler. Ama bu ifadeyi kullananlar da asıl o kişilerin ölümünü isteyen insanlar yani. Onları silah olarak kullanacaklar. Hep işin altında o bilgi eksikliği veya o inkarcılık yatıyor. Başka bir şey yok. Neyi inkar ediyor bunlar? Henüz tevili kendilerine gelmemiş. Yani anlatılan neticelenmemiş. Onlara bir şeyler söyleniyor. O anlatılanın neticesi ortaya çıkmamış daha. Daha ortaya çıkmadan onu başladı inkar etmeye. E ya çıkarsa? Hani Hz. Ali ile bir kafirin karşılaşması meşhurdur niye yoruluyorsun demiş Hz. Ali'ye nasıl olsa öldükten sonra toprak olacağız bütün bu çalışmalar bitecek Hz. Ali buyurmuş ki eğer işler senin dediğin gibi çıkarsa yani öldükten sonra toprak olursa, dirilmezsek benim kaybettiğim bir şey yok namaz kılıyorum vücudum hareket ediyor. İşte abdest alıyorum, temizleniyorum. Dindeki her şeyin mutlaka bir faydası var. Hayatta ibadetlerin faydalarını elde ediyorum ben. İşler senin dediğin gibi çıkarsa öldükten sonra dirilmezsek. Ya benim dediğim gibi çıkarsa demiş. Öldükten sonra dirilme olayı gerçekleşirse ki kesindir senin hiçbir hazırlığın yok ben hazırım o zaman sen ne yapacaksın deyince adam toparlamış kendisini deyince toparlamış şimdi tevili gelmemiş bir kısım şeyleri yani sonuca varmamış neticelenmemiş bir kısım şeyleri inkara kalkışıyor e nereden biliyorsun sen ya öldükten sonra dirilmek yoktur diyor adam nereden bildin gittin geldin mi yani ben gittim oraları dolaştım öyle dirilmediği bir şey yok oralarda öyle bir şeye rastlamadın mı diyorsun sen bana yani nereden biliyorsun sen kaldı ki gerçekler ortada her zaman hatırlatmak istiyorum insanoğlu üç noktanın arasında ikisini kabul ediyor birine itiraz ediyor birincisi bu hayata getirildik kim sordu size? Dünya denen bir yer var. Mihnetlerle dolu, çilelerle dolu, arada bir zevkli olsa bile. Gelmek ister misin böyle bir dünyaya, böyle bir aleme gelmek ister misin diye hiç soran oldu mu size? Efendim gelmek istiyorum dediniz de mi geldiniz? Gelmek istemiyorum dediniz de mi aksi oldu, ne oldu? Bir güç sizi buraya getirecek itiraz edebiliyor musun gelişine yok geldin sen buraya buradasın varsa sana bu sorulmadı bunu kabul ediyorsun değil mi geldiğini kabul ediyorsun ve bir gün gelecek o güç seni buradan götürecek ve hiç de haber vermeyecek hazır mısın derlendin toparlandın mı gitme vaktin geldi hadi kendine gel filan hiç ummadığın bir yerde duyuyoruz. Aaa dün diyor, görüşmüştük ya bugün cenaze haberi geldi. E sana bana bağlı değil ki bu iş. Sana şu söylendi, her an ölüme hazır ol. Ne diyorlar? Deprem devam edecek diyorlar. Hazırlıklı olmamız lazım. Yani depremi durduramazsın. Ama hazırlık yaparsın. Neyse işte masa altına gireceksin, su bulunduracaksın, bilmem klor bulunduracaksın, bilmem zöhrt tesellisi. Kimin aklına gelecek onlar? Kim yani bu tavsiyeyi yapan profesör bunlara riayet edebilecek Hiç. Hiç sanmıyorum yani aklını mantığını toparlayacak da bu tedbirleri alacak. Bir de birisi bir yatak çıkartmış bakalım. 100 tonda gelse üzerine ezilmeyecek diyor. Bunu da göreceğiz. Efendim öyle veya böyle gidişi kimse haber vermeyecek ve ya, gidiyoruz diyecekler ve gideceksin dönemezsin geriye gelişin sana sorulmadı kabul gidişin de sorulmayacak bunu da kabul ediyorsun ben, bana bilgi verilmeden olacak bu iş diyorsun peki nerede zorlanıyorsun sen o getiren ve gönderen diyor ki ben bu işi bir daha tekrarlamak üzere karar verdim Allah diyor bunu olmaz Allah Allah şimdi insanoğlu çıkıyor bu olmaz yok birincisi oldu ne yapabildin ikincisi oldu ne yapabildin ki üçüncüsünü itiraz ediyorsun sen asıb nivail meşhur müşrik eline geçirmiş bir kemiği bir ölmüş insan kemiğini geçiriyor eline ve parmaklarının arasında ufalıyor ve Hazreti Muhammed'e soruyor. Men Yasinde geçiyor. Şu çürümüş kemikleri kim diriltecek ya? Muhammed sen deli misin ne diyorsun diyor. Allah öğretiyor peygamberine nasıl cevap vermesi gerektiğini. Kul yuhii helladi ensha'e evlemerrah. Habibim cevabendi ki bu ufanan kemikleri. İlk defa kim yarattıysa gene o diriltecek. Ya sen niye zorlanıyorsun? Nasrettin Hoca'nın düşündürücü sözleri var. Merkebe ağır yük vurmuş. Hayvan taşıyamıyor. Zorlanıyor. Eh zorlandı. Kalkmış. Merkebin üzerindeki yükü kendi sırtına almış. Ve merkebin sırtına binmiş. Hayvan daha çok zorlanıyor. Çünkü Hocanın da yükü eklendi yüke. Diyor ki hayvana ya yük benim sırtımda. Sana ne oluyor diyor. Yük benim sırtımda. La teşbih ve la temsil. Cenab-ı Hak buyurur ki ya bu diriltme işini ben yapacağım. Sen niye zorlanıyorsun ya? Sanki bana gelmiş birisi demiş ki bu ölenlere sen dirilteceksin. Ben de zorlanıyorum. Ya bunların parçaları şimdi mesela depremde enkaz altında kalmış adam cenazesi bile kaldırılmamış moloz diye götürülmüş bir yere atılmış e ben bunu nasıl dirilteyim nerede bunun parçaları ben zorlanıyorum ben mi yapacağım ki bu işi zorlanıyorum bunu ben yapacağım diyor Allah sen ne diye zorlanıyorsun işte insanda o ihata etmeyen bilgi sonucu beklemeden yani dereye inmeden şavar çıkarıyor, paşalarını sıvıyor derler ya ya bekle neticeye bakalım ne olacak sen nereden biliyorsun bunu yani? Olmayacağını nasıl kestirdin? Zorlanıyor, zorlanıyor. Böyle bir şey olmaz. Sanki o yapacak bunu. Kur'an bu işi küçültüyor. Yani basite irca ediyor. Başka bir ayette مَا la وَلَا بَاسُكُمْ اِلَّا كَنَفْسِنْ vahide Hepinizin topyekün Hz. Adem'den itibaren hepinizin yaratılması ve öldükten sonra diriltilmesi bir tek adamı yaratmak ve diriltmek gibidir. Yani bir kişiyi yaratmak ve diriltmek neyse hepinizin neticesi budur diyor Allah'a göre. Hep bir kişi on kişi olursa Allah bunları diriltir de böyle milyonları, milyarları nasıl diriltecek? Allah Nereden zorlanıyorsunuz diyor Cenab-ı Hak? Nereden bir sıkıntı çekiyorsunuz? Efendim işte o ölenin parçaları toprağa karıştı, işte bir parçası orada burada. Allah Allah. Cenab-ı Hak buyuruyor ki, Kaf suresinde, قَدْ عَلِنَّا مَا تَنْقُسُ الْاَرْضُ مِنُهُ Toprağın, yerin, o içine giren cesetlerden neyi koparıp aldığını, o bedenden, o cesetten neyi eksilttiğini biz biliyoruz. Hangi parçaları koptu bu vücudun? E ben bunu biliyorum. Ha benim bilgime mi inanmıyorsun? Ve indenâ kitabını hafiz. Yanımızda bütün o parçaların envanterini yapan, her birinin dökümünün yapıldığı, bir de alabildiğini her şeyi, yansıtan bir de kitap var yanımda diyor. Onu da bizim için söylüyor. Biz her şeyi yazarak kaydederek koruyoruz ya efendim listelerim var elimde benim de var diyor. Ne olacak ya? Her cesetten ne kopmuş? Onların zapta geçildiği, tescil edildiği bir defter de var yanımda. Peki itirazın ne? Neye itiraz ediyorsun? ya e bu çok yorucu bir iş değil mi? Gene aynı surede Efeyina bil halki evvel ey insanlar biz bu insanları ilk defa yaratırken yorgun mu düştük diyor Cenab-ı Hak çok yoruldum çok zahmet çektim ikinci defa bu zahmete beni sokmak istemiyorsunuz ben birinci de yoruldum mu ki ikinci yorgunluğu benden kaldırmaya çalışıyorsunuz bu insanın küçücük basit mantığı ama çok basit mantığı. Böyle şey mi olur? İbrahim aleyhisselam bir gün o meşhur bir peygamber biliyorsunuz Enbiya'nın babası şöyle soruyor Cenab-ı Hakk'a Rabbi erini keyfe çohil mevta Ey Allah ölüleri nasıl diriltiyorsun? Şunu bana bir göster. Ölüleri nasıl diriltirsin sen? Kale evlem Cenab-ı Hak buyurdu ki, yoksa sen inanmıyor musun? İnanmadın? Kale <gülüyor> bela. Evet inandım ya Rabbi. <gülüyor> Ve lakin neyat meyinle İstiyorum ki kalbim mutveyin olsun. Yani tam içimde bir huzur olsun. Cenab-ı Hak ona emir veriyor, surede ben zaman geçmesin diye dört tane kuş al. İbrahim aleyhisselam. Bunları kes macun yap bunları, yani etlerini parça parça yap o dört ayrı kuşun etlerini yoğur hamur haline getir sonra o hamurdan bir parçasını şu dağın üstüne bir parçasını şu dağın üstüne dört ayrı tepeye onları dağıt diyeceğim evler kuşlar parçalanmış macun haline getirilmiş kimin eti neresinde bu macunu? rastgele bir parçasını şuraya bir parçasını, sonra bu kuşları çağır de ki ey kuşlar bana gelin ye'tine kesaya o kuşlar koşa koşa sana gelecekler eski yapılarına parçalanmadan ölmeden önceki yapılarına dürünmüş olarak gelecekler bu neyi gösteriyor hem dirilmeyi gösteriyor, hem de bazıları sıkıntı çekiyor. Efendim o ölenin, cesedinin bir kısmı denize düştü diyor. Bir kısmı bilmem hangi ormanlıkta kaldı, bir kısmı bilmem nerede kaldı. Bu parçalar nasıl olacak? Onlara Cenab-ı Hak toplanın diyecek bir araya gelecek. Olur. Yani niye biz işleri kendi gücümüzle niye ölçüyoruz biz? sana kalırsa ben bunu yapamam. Sen de yapamazsın ama sana kim böyle bir teklifte bulunuyor ki bunun azabını, sıkıntısını çekiyorsun. Çok büyük bir hata işliyorsun cemaat. Kedali kekerde bellediğinemin min kablihim halzur keyfekana İşte bunlardan öncekiler de diyor Cenab-ı Hak. Bu Mekkelilerden daha önceki ümmetlerde böyle inkara kalkışmışlardı. Bunların mantığını, felsefesini kullanarak bir bak bakalım zalimlerin sonu ne oldu? Bir bak bakalım. Yani inkar eden, zulme giren bu zalimler nasıl bir akıbetle karşı karşıya geldiler? Göreceksin bunu. Şimdi zannediyor ki adam ben inkar ettim Kur'an'ı, peygamberi reddettim, İslam'ı şöyle reddettim, inkar ettim, Tamam. Bu unutuldu, uzakta geçmedi. Bunun bir gün hesabı sorulmayacak. Bunlar hepsi hesap konusudur. Hepsi en ince ayrıntısına kadar hesap konusudur. İnkara kalkışacak insan neler yapacak? Ne inkar edecek peki? Yasin'de, hani bildiğiniz surelerden ayetler okuyorum. El yevme nehtimu ala ağzıyla inkar edecek suçunu biz o gün onların ağızlarına bir mühür çekeceğiz diyor Cenab-ı inkar eden ağzını mühürleyecek e tamam ağzı mühürlendi daha bir şey söylemez ve tükellimuna eydihim bize elleri konuşacak ve teşhedü ercülühüm bimâkânü bu kazandığı kötülüklerin şahitliğini ayakları yapacak Burada el ayak Başka bir ayette hatta izam uha. aleyhim sem'uhum ve ebsaruhum ve cuduhum. Onlar getirildiği zaman alehlerinde kulakları, gözleri, vücutlarındaki derinin her zerresi şahitlik yapacak. Hani o otobüse biniyorsunuz ya. Yanı başınızdaki oturakta da bir kadın oturuyor. Dizleriniz birbirine değiyor. O sıcakta hoşuna gidiyor değil mi? İşte o dizin haber verecek. Diyecek ki benimle filan zaman filan yerde filan kadına sürtündü bu herif. Sen ne zannediyorsun efendim benimle tokalaştı tokalaş. O elindeki deri o elin haber verecek sen inkar mı edebileceksin yani bunu bütün vücudun aleyhinde şahitlik yapacaksın her şey neye dayanarak inkara kalkışıyorsun orası öyle dehşetli bir gün ki orada hiçbir itiraz geçerli değil hiçbir iddia geçerli değil ancak dünyadayken daha önceki derslerimde de söyledim bitiriyorum şimdi yardımını göreceğimiz üç kimse var onlarla aran iyiyse dünyada onlarla aran iyiyse bağdaşımızdan onlardan yardım göreceksin ahirete imanlı gitme şartıyla ama imanın dışındaki eksiklerin konusunda imanında bir eksiklik varsa ona da çare yok onu Muhammed Mustafa da düzeltemez hiç kimse düzeltemez imanın tamam namazın biraz kusurlu orucun biraz kusurlu haccın bilmem zekatın filan o zaman bu üç kişi kim? Yeşfe'u yevmel kıyameti kıyamette üç zümrenin şefaati olacak yardım olacak. Birincisi peygamberler. Peygamberlerle aranız iyi olacak. Hepsine iman edeceksin. Hepsine iman edeceksin. İnkar ettiğin hiçbir peygamber olmayacak. Ama ama benim işim Muhammed Mustafa iledir diyeceksin. Ben onun son e, nizamiyle ile yürüyeceğim ama ondan öncekileri de peygamber olarak kabul ediyor. Efendim adam çıkıyor şimdi size akıl öğretiyor. İmanın şartı üçtür diyor. Kitabında meşhur ilahiyatçı. Birincisi Allah'a inanmak. ikincisi ahirete inanmak. Üçüncüsü de ameli salihtir diyor peygamberlere inanmak imanın şartı değil diyor herif o zaman inanmadığın Muhammed'in yanına gidemezsin sen orada işin yok sen. ona şafaat yok ahirette şefaat yok diyor ya onun hakkında doğrudur benim için değil benim Muhammed Mustafa'ya imanım var ve mutlaka onun yardımını de, göreceğime de imanım var cemaatimde öyledir hiç kimse bu sapıklara aldanmasın. Sonra onun varisleri var kim alimler? Şeriat alimleri. Bunlarla da aranız iyi olacak. Böyle oturup alıyorsunuz elinize çımbızı. Bu alimlerin etlerini yolmaya çalışıyorsunuz. Öyle dedi, böyle dedi. İşte şurada yanıldı, burada. Sen neye dayanarak doğru gidiyorsun da? Kur'an ve sünnete dayanan adam yanılıyor. Sakın bunu yapmayın Ülemanın aleyhinde konuşmak Din düşmanlığı yapmaktan başka bir şey değildir Ona niye hücum ediyorsun? Dini bildiği için, dini anlattığı için Dini yaydığı için karşı koyuyorsun ona Peygamber'e de bu sebeplerle itiraz edilmişti Üçüncüsü şehitler Allah yolunda canından geçmiş adam O şehidin de Allah için her şeyini feda eden adamın da yardımı var biz onlara ne diyoruz? İşimize geleni şehit yapıyoruz. İşimize gelen için de öldü diyoruz. Hem de pisi pisine öldü diyoruz. O gerçek şehit kimse onu aradı. Gerçek şehit kimdir? Soruyorlar Resulullah'a. Men katele litekune kelimetullahi hiyel ulyâ fe ve Kim Allah'ın dini en yüce olsun diye savaşıyorsa ilahi kelimetullah için kim savaşıyorsa onunkisi Allah yolundadır o yolda ölen adam şehittir ha ben dinimi yaşatıyorum sen din adına yaptığım çalışmayı basmaya geldin durdurmaya geldin beni bileğimden tutup cezaevine götürmeye geldin o arada bilmem ne oldu da öldü sen şehit olacaksın. Yok geçmiş olsun o kadar ucuz değil bu işler. Hem dini beğenmezler. Hem de en yüksek rütbeyi vermek istedikleri adamın rütbesini de dinden alırlar. Şehitlik bizim makamımız. Bize ait bir tabir. Bizim terimimiz. Sen bu dini reddediyorsun. Bu dinden niye tabir alıyorsun sen? Git sen kendi ölüne başka bir tabir. Ona şehit deme onu yüceltmek için ne varsa git onu bu bunlar da bir gün anlayacaklar her şeyin nereye vardığını ama gelin biz aldatılmış olmayalım benim söylemek istediğim bu Cenab-ı Hak cümlemize basiret ihsan etsin görerek bilerek kavrayarak kabul etmek veya inkar etmek reddetmek ne, nenin reddi gerekiyorsa ona göre yapmayı lütfeylesin inşallah. Körü önüne olmasın bu iş. Lillahil fatih.